biraz bu sene yüzümüzü onlara çevirmek istiyoruz ee, neler yapılıyor biz işin ucundan nasıl tutabiliriz sıradan vatandaşlar olarak işte öğretmenler olarak doktorlar olarak vesaire artık kimsek o yüzden NewsLab Turkey burada ağırlamak ve neler yaptıklarını öğrenmek istedik onun detaylarına girmeden önce biraz şeyi söylemek istiyorum ben, ben gazetecilikte ilgili yakından yani böyle bir eğitime olan bilgisi olan birisi değilim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 bir haberde Evrensel'in yeni abonelik sistemi konuşuluyor, haber odalarında liderlik konuşuluyor, podcast, YouTube, bireysel bültenler konuşuluyor. Bunu hem gazeteciliğe, haberciliğe yeni başlayacak insanlar okuyabilir, bilgilenebilir hem de ana akım mecranın bir şekilde artık dışında kalmış ama çok da tecrübesi olan uzun yıllar orada çalışmış insanlar buradan yeni yöntemler öğrenebilir gibi geliyor değil mi bu ee... başlıklarınızla?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 New Lab Akademi bizim geçen sene sonlarında başladığımız evet. bir proje ve 8 haftalık bir eğitim. 8 hafta sonu halinde. Yüz yüze bir eğitim bu. Yüz yüze Bilgi Üniversitesi'nin sağladığı mekanla Bilgi Üniversitesi Santral Kampüs'te gerçekleştiriyoruz. 8 hafta sonu boyunca katılımcılardan bize özel bir projeyle üretmek Hı -hı. istedikleri bir proje Hı -hı. veya bir içerikle başvuran katılımcılardan...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 kendilerini geliştirebilecekleri bir hani bir başlangıç eğitimi veriyoruz. <gülüyor> Ardından projelerine başlamak için ufak bir fon, fon sağlayacağız de. ve aynı zamanda istedikleri eğitmenlerle de mentor olarak destek mentorluk Ama desteği o, alabilecekler. Yani. Amacımız şey. Evet, tamam. Aynen, amacımız tamamen üretim sağ üretim yapmaları. Bir şeyler yani bu eğitimin sonunda bir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 Teyit orukluktan bahsetmeye önümüzdeki haftalarda devam edeceğiz gibi gözüküyor. Çok ufak bir giriş yapmış olduk programa. Çok kısa bir giriş yapmış olduk. Ee, Ahmet e burada bizimle konuk olduğu için çok teşekkür ediyorum gerçekten. Ben teşekkür ederim Sakarya'dan davetiniz Sakarya'dan buraya için. geldiği için. Ee, önümüzdeki haftalarda gazeteciliğin, haberciliğin, geleceğini ve geleceğin gazeteciliğin, haberciliğin konuşmaya devam edeceğiz gibi duruyor. Ee, teknik masada bize anca yardımcı oldu bugün. Hem ona hem de destekçimize çok çok teşekkürler. İyi hafta sonları. Kavanozdaki Yıldız Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri Hazırlayan ve sunanlar İsmail Başöz, Haluk Levent, Mustafa Yılmazer ve Fethiye Er.